Elhamdülillah, inşallah hocam Rabbil alamin. Salatü vesselam ala Resuluna ve Muhammedun aleyhi ve Ebhur ismini fetva kitabından tarak bölümünden başlıyoruz inşallah. Bu eseri tam novet ama bizim opakليس. Bu eser Osmanlı döneminde, Kanuni döneminde daha sonra zamanımıza kadar elden ele takip edilen bir fetva kitabıdır. Bunda delil senet kıyasın illeti falan yoktur. Beğen edilmez. Sadece fetvalar söylenir. Bunun şerhi, en güzel şerhi damatçısın bir mecmur en hurdur. fazla şerhi var. En güzeli odur. Ondan da açıklamalara bakacağız inşallah. Sınar'a marayın. Sözü ne? başlıyor. Eser-i Mübellifi İbrahim Halil Hazretleri'dir. Fatiç-i Efendimiz'in Kendisinden böyle bir eser yazmasını istemişler. O da onları kıramayarak kendilerinin bu isteğine icap ederek böyle bir eser derlemiştir. Bunu kitabın başkasında söylüyor. Yani bir kadar muhtar pudriden almış, toparlamış hidayene bir miktar eklemiştir. Dolayısıyla bu kitap Haner Fıkıh'nın pek çok meselelerine ihtiyaç etmektedir. Kolaylıktır yani bizim için. Petva olsun da sağlamdır. Ve biz Mahmud Efendi Hazretimizden sohbetlerinde bulunduğu bir müddetçe devamlı bize bu kitabı tavsiye ediyor Ali Ali Efendi Hazretleri'nin küsuru bu kitabı ve şerhini tavsiye edilmiş. Yani fetva olsun da sağlamdır. İnşallah istifade etmeye çalışacağız. Şimdi, kitab-ı Taharet Kitabı. Temizlikle alakalı kitap. Kitap bölüm demektir. Bu müttakar içinde 55 civarında kitap vardır. Hepsi ayar bölümüne itibari. Onların içinde de fasıllar vardır, kısımlar vardır. Sözde ayet-i kerimeyle başlıyor. Teberrüken bir ayet-i Bu abdestin faziletini ifade eden ayet-i kerimidir. İstansız. Ya elizle amenu. Ey mademler. İzakumtum salati. Namaza kalkmayın murad ettiğiniz zaman ve aynı zamanda da abdestiniz yoksa Fesilü ucun Yüzlerinizi yıkayın. Ve yediyeküm. Ellerinizi yıkayın. Lel merafık. Emsehu bir usiküm. Başlarınızı meskidin. Ve üzerine ayaklarınızı da yıkayın Yeni Şahib'in çaplara, Kâb yan topuklara kadar. Meselenin örtülü yan topuklara kadar da ayakları yıkayın. Mai de alacak. Bu aykırıma göre farzul budu abdestin fazları raslul ada'is selaseti üç ağzı yıkamaktır. Bir de ve meshul meshul ra'si başı mesetmektir. Demek ki gasl var, mesih var. Üç ağzı yıkanacak, baş meshedilecek. O halde ağızları tanımak için tavsiyat gerekiyor. Vel vechu yüz neresidir? Ma beyne kusası şa'ar Saç bitiminden yani alındaki saç bitiminden başlıyor. ve sveli zakan çene altına kadar tabi sakal yoksa şahmeteyl üzüneyl iki kulağın uçak taraf. Şu ön kısımdır. Buna vecif deniyor. Şu müvaciye, yüzleşme bununla oluyor. Böylece <gülüyor> Kulak ile Şu arada sakalın arasında bir boşluk var Bana ezer deniyor Favori yani Şu as kulak imşağıdır Bu ikisi arasındaki boşluğunda yıkanması farz olur Çünkü niye? İki kulak arası dediğine göre O sakalın arkasındaki beyazlıkta Açıklıkta yıkamaya girer Kılafenliye bir yüzü Buna muhalefet etti O diyor ki sakal çıkmışsa O sakal bir perde gibidir Arkayı yıkamasını düşürmüştür diyor. Ama asıl fetva göbeksidir Yüz dediğimiz şey muvace yani yüzleşmek yeri olan husus yöndür. Yüzleşme olan yer iki kulağın yumuşağı arasındaki olan ön cepedir. Vel mırfakâni vel kâbân mırfak lel merafık lel Bu ikisi nedir? Gayedir. Gaye muvayede dahil mi değil midir? Burada dahildir. Yani burada mırfaklar, tirsekler demektir. Tirsekler yıkamadan içine dahildir. Neden? Çünkü kol elden başlayıp yet parmaklardan başlayıp omuza kadar gider. E şimdi yıkamanın miktarı belirtilmesin sınırı konmasa o zaman insan kolunu omuzuna kadar yıkılması lazım gelir bu çok zorluktur. Dinde zorluk yoktur. Dolayısıyla cenab burada ayet elemede müfaklarınızı giderek yıkamanın son haddini bize beğenmiştir. Dolayısıyla o yıkancı gereği dahil. Çünkü müfak da ettir. Et kemiktir yani. Oruçta orucu akşama kadar tamamlayın. Etin müsyam Akşama kadar tamamlayayım ayetinde. Orada gündüzle gece farklı şeydir. Gündüz gece olunca biter. Dolayısıyla orada gece edilen kısım gündüzde dahil değildir. Orada kayın muayye, muayyeye dahil değildir. burada ise dahildir. Ben, evet. Ve Kâb'a, Kâb'liler de yan çıkıntılar da yedukhulâni fil gasil yıkamaya dahildirler. Onlar da nasıl mest giydiğimiz zaman, mest ayakkabıları giydiğimiz zaman onlar Kâb'ları örtmesi lazım. Aynı şekilde yıkama oraya kadar gelmesi lazım, oraya geçmesi lazım ki Yıkama tam oldu bu şekilde tam olur Yani o kaplar da nedir? Yıkamanın gayesi olan noktadır. Şimdi bu rivayeti cer okuyup da ver Ve cüleyküm Nel Kabe'nin yan tabuklara kadar mesledin diyen şiirlerin görüş asla doğru değildir. Çünkü o cer kıraatı vardır ama o başka bir manaya işarettir. Yani suyu israf etmeyecek şekilde ayaklarınızı yıkayın manasındadır. Zira hadis Şerif veyl olsun o ayaklı ayak topuklara ki onlara su ulaşmıyor. O su ulaşmayan topuklara veyl cehennem olsun azap olsun diye. Onlara tehdit etmiştir. Ayretten birçok rivayette de Ashab-ı ayakları yıkamanın farz olduğunu hakkında vardır. Dolayısıyla mes ederiz diye şeyler çok yanlış söylüyorlar. Neden? Çünkü mes de gaye olmaz. Mes de okumak demektir. Bak başa mesledi deyince nereye kadar mesledi? Islak elleri mesede dokunur demektir. Dolayısıyla mestte gaye olmaz. Orada gaye yıkamanın ulaştırılacağı yeri beyan ediyor. Kesinlikle yani ayaktan yıkanması lazımdır. Mest zaman üzerine abdestli için giyilmişsin mest, O zaman yıkama kalkıyor. Mest üzerine mes, mes oluyor. Çoraplar üzerine mes olmaz. Çünkü hanemezlemini çorapların suyu tutma kendi başına durma su içine alma alma özelliği yoktur ancak çok sıkı tokunmuş ya, mumlanmış ipleri mumlanmış içinde cile, ciltleri ökçe konmuşsa altına bu şekilde sağlamlaştırmışsa o zaman içine suyu almıyorsa olabilir o zaman mes olur hmm. demek ki yan topukları ve disekler yıkamaya dair <gülüyor> el mefrudu fî mesr-res parçası mesretmekte farz edilir miktar gadir-ü rub'in dörtte bir miktardır bu tabi ki iştahatlı olur Far, mesretmek farzdır miktarı amelî farzdır. Dolayısıyla bundan müstekitlerin hem bir kanı çöpüne geldi. Orada idrarını dökündü ve aptes aldı. Nasiyesi yani alın saçları Alın saçı, alın üstündeki saç bir, bir el ona dokundu. Demek ki bir el başın 1/4'üne müteaddidir. i̇mam Azam'a göre birelin bir tarı amelî farz olarak meshedilmesi tetelidir. Kıyır 3 parmak konması yeterlidir dendi. zayıf refatlı. Çünkü 3 parmak elin eksersidir. Eğer meteb spine, abspine bir ve iki parmağı koyup çekse, sese yani bu yeterli midir? La, yeterli değildir. Neden çünkü? Çünkü 1 ve iki parmak başın e, elin eksersi değildir. Dolayısıyla parmağı koyduğun zaman mes tamamış olur. Çekersiniz sağa sola bir şey yaramaz. Demek ki 3 parmak ise el, eks, elin eksersidir. Orada bir kıyıl olarak sadece olabilir deniyor ama sağlamadan eli tam olarak başa koymaktır. Fıradu e, mesurabillihiyeti Sakal varsa yüzünde onun dörtte birini mesletmek, ıslak ile silmesi farz kılır. Ve sünneti, abdestin sünnetleri gaslı yedi. Yani sakalda, sık sakalda yıkama düşüyor. Sakalın üstünü meslettiğiniz zaman tamam olur. Sere sakalda ise altı görünen, terisi görünen sakalda ne yapması lazım? Suyun deriye ulaştırması lazımdır. Ve sünneti, sünnetleri abdestin gaslı yediğini ile ruhsı gayini iptal et. Daha başlamadan evvel bilekleri ikamattır. Niyetleri hoca işlesin biletlere kadar üflüyorsun. Tasmîyetu besme çekmektir. Hakıyla müstehabbatun yani tesmile çekmek müstahapdır dedik. Vesibaç muslak kullanmak ve rasul sevmiyi bir miyahan ağza üç kere su verip dişlara da az yıkamak ve lafı burunda bir miyahan sular olmuş yani kere üstüyle yapmak. Tahmil-i lilleti sakalı alttakileri temizlemek ve de sabiyi pamaklarını hilallemek vel muhtasılın bazıları misaf demiş misaf kullanmanın şekli vardır misaf tutuyorsun sağ üstten başlayıp sürüyorsun geri çekiyorsun sağ aşağı indirip alt sıraya sırrı çekiyorsun bu bir tekrar yeni suyla alıp üstten çekip geriye alttan çekip geriye böyle uçayım, bu şekilde üç defa ağızda misaf abdest esnasında misaf kullanmak bizden sünnettir öyley he fil lehiyeti ki sakatdan helleme şifa zevktir. Şimdi imam Hanati'den. Tesliyu sulgasli yıkamaları üstermek, üçle yapmak ve niyeti niyet çekmek, ezmek yaptısta. Yani sayılan değil Eller, yüzler, yüz, el, kafa sünnettir. İşte bilmesi başı kopla mesle kaplamak yani tutup Böyle geri çekip bütün başı böyle mesletmek de müstehaptır. Sünnettir. Dendi ki, bu son üç tanesi. Yani başı kapıla mesletmek, sırayla yapmak ve niyet etmek müstehaptır. Ve mesul özüneyn bimâin bimâir re'si başında kullandığı suyla kulakları mesletmek, ayrı bir su almamak. Bu şekilde başka dedirmeden başta kullandığın suyla Əslək əllə kulakları məsətməkdir. Sünnətti həmə əməstəhə bəhə. da nədir? Etteyəmünün sağdan başlamak. Yani iki əzlərdə sağdan başlamak. Sağ əllə başlamak, sağ taraftan başlamak müstəhə bəhə. Eməst-i Yani bu boğazı değil, boğazını məsətmək bir dəttir. Böylece abdestin farzlarını, sünnetlerini müstahabılarını görmüş olduk. İnşallah bundan sonra böyle devam edeceğiz. Tabi burada pek çok tavsat vardır. Tavsattan da size haber etmek istersek şerhten bakabiliriz. Evet. 100 yüzün tarifi boylamasına SAS bitimi için burada saç dökülmüş olsa asıl bulunduğu yerden başlamaz yine alın bittiği yer alınlı kafa bittiği yerde bir hat, hat vardır. Hani kafatası gören adamlarda biliyorsunuz burada bir destre izi gibi bir iz vardır. Böyle parça parça işte Alın kemiği kafa kemiği ayrılır. O hat orası Yüzün hattıdır. Saç olmasa bile buradan başlar Yüz buradan başlar. Sakal yoksa çene altındaki kırık kemiğe kadar. Sakal varsa zaten yüz o zaman sakalda kalıyor. Yıkama işim bu şekilde yüzde böyledir. Boylamasını, enlemesinde iki kulak yumuşarasıdır. Parçalames ettiğin zaman saçları tıraş etse bir daha parçalames etse gerekmez. Mes yapıldı ve saça su değmiş oldu. Şimdi kadınların başına meshetmesi meselesinde e kadın başında başörtüsü varsa üzerine meshesi olmaz. Ancak çok ıslak suyla terdirip kablosu başına değiyorsa, saçına değiyorsa o zaman olur. Yani başörtüsü inceyse. İnce başörtüsüyle milleti yanında neşi var. Doğasıyla sektörün yanında kadının açılması doğru değil. Bu yandaki favoriler sakalın çıkıntıları arkada kalan beyazlı engellemiyor. Bana göre kulak çünkü. Ölçüdür. Kulakın da yıkanması lazım. Mesretmeyde asıl olan eller, parmaklardır. Bu yüzden bir elle mesret zaman parmaklarını tamam kullanmış oluyor. Bazılarına göre de 3 parmak elin eksersi olduğu için 3 parmak getir demiş ama o kıyıl dediği için kıy zayıf demektir yani. O görüntü zayıftır. Evet. Besmele çekmek niyet etmek bir hüsnettir. Abdeste kusulde niyet farzı değil biliyorsunuz. Çünkü suyun kendisi temizleyeciydi zaten. Niyet olmasa da temizler. Ama niyet edersen bütün ağzaların, bütün vücudun tertemiz olur. Evet. Abdestten artan suyun da lazım. Şuradan imam mazmec olup büyük necistir. O söylenecek. Üzerimize sıçramaması lazımdır. Misvak kullanmak da işte. Çok faydası vardır. Sünnettir ve çok ağız kokusunu giderir. Yani Hasrette levlen şukka alemeti lemertem zor gelmeseydi misvak kullanmanı emrederdi. Evet onu sağ ile tutuyorsun 3 parmak altta olup parmak, yani baş parmakla parmak destekleyerek üst sağ dişten başlıyoruz sola doğru geri çekiyoruz sonra alt sağ dişten çekiyoruz bu şekilde bir defa oluyor böyle böyle 3 defa yapması lazım üç kere yıkanıyor, Aza, yıkanan azalarda üç kere yıkamak sünneti sünnet olmuştur. Çünkü farzı yerine tamamlamış oluyorsun. Mesle bu durum yok. Mesle dokunmaktır. Mesle sadece bir kere yapılır. Yönes'in sallallahu sellem, üç kere yıkamıştır. Çünkü bir kere yaptı, yıkadı. Birer kere, birer kere. Evet buyurdu ki bu yaptı abdestir ki Allah'u Teala bu olmadan kimsenin namazı kıvamadınız. Bundan sonra ikinci kere, iki kere yıkadı. Bu, bu, bu bir abdestdir allah Teala bunda ezri, mükəfazı iki şerəyə verir. Sonra üçə kere üçə yıqadır. Bu, bu, bu bir abdestdir ki, benim ve peygamberlerim, benim ve peygamberlerim abdestdir. sonra kim artırırsa bir anı olsa deriz, hatta aşağıya özüm edir. Börümüştüm. İnşallah bu tertib üzere biraz tavsiyatı vermeye çalışırıq, fıkıh hususunda malumat vermeye